ve nşhedu anna Muhammedan abdhu ve بعد, fyaibadallah, ittakulla ve ati'u, inna Allahu ma'alzeen ittaku ve lzeenhum muhsinun. Kal Allahü Teala azze ve zal fi kitabihi al-Kerim. Azze billahi min al-Shaytan ve cadelhum millatihi hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin sadakallahu alazim ve kale an-nebi sallallahu aleyhi ve sellem yassiru wa la tu'siru basşiru wa la tunfiru sadaka rasulullah fima okumuş oldum. Nakhil suresi 125. ayette Cenab-ı Hak Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel mevizalarla güzel nasihatlerle davet et. Rabbin kimin dalalette olduğunu sapık bir yolda olduğunu kimin de hidayet üzere olduğunu en iyi bilendir. Buyuruyor. Okumuş olduğum Buhari ve Müslim'in rivayet ettiği hadiste ise kolaylaştırın, zorlaştırmayın, müjdeleyin, nefret ettirmeyin deniliyor. Evet. Öncelikle ifade edelim ki içimizden bir topluluğun bulunup hayra davet etmesi, iyiliği emredip kötülükten sakındırması farzdır. Kur'an emreder. Kurtuluş erenlerin ancak bunlar olduğu vurgulanır. Dolayısıyla içimizden hayra davet eden emredip, hayra e, marufu emredip münkeri nehyeden yeterli bir grup çıkmayınca bu ihtiyaç e, yeterli şekilde temin olmayınca bütün ümmet sorumludur ve farziyet bütün herkese şamil olur. Hepimiz bu davetin yerine getirilmediğinden mesul oluruz. Bu görevin kimlere ait olduğunu da e, malum Buhari ve Müslümin özellikle Müslümin rivayet ettiği şekliyle e, çoğumuz biliriz. Men ra'a minkum münkeran fel yugayyirhu biyedih diye başlayan hadis. Sizden biriniz, herhangi biriniz bir kötülük gördüğü, bir münkere şahit olduğu zaman ne yapsın? Onu Eliyle değiştirsin. Buna gücü yetmiyorsa diliyle değiştirsin. Buna da gücü yetmiyorsa kalbiyle değiştirsin. Bu imanın en zayıfıdır. Kalple buğz denilen. Hadiste kalple değiştirmek olarak vurgulanan husus. Dolayısıyla kötülükleri engellemek, onun yerine alternatif olumlu bir şey koymak, bütün ümmetin üzerine bir vecibedir. Emri bil marufu nehyanil münkeri. Sadece alimler yapmakla mükellef değildir. Bütün müminler yerine getirmek zorundadır. Tabi bildikleri kadar herkes bildiği doğruyu, ihtilaflı, tartışmalı hususları değil. Önce tevhidle alakalı, şirkle alakalı hususları, Kur'an'a davet, İslam'a davet noktasında doğruları bir başkasına aktarmak, onlardaki yanlışları düzeltmeye çalışmak zorundadır. Bunun usulünü, üslubunu, yöntemini bugün biraz gündeme getirmeye çalışacağım. Fussilet Suresi 34. ayette iyilikle kötülük bir olmaz. Sen bir kötülüğü en güzeliyle sav, def et ki aranızda düşmanlık bulunanla yakın, sıcak bir dostluk oluşsun buyuruyor Cenab-ı Hak. Dolayısıyla kötülükleri güzel bir şekilde uzaklaştırmakla bile e, emredilmedik. Yani bir kötülüğü güzel bir yolla def etmek, uzaklaştırmak değil görevimiz, en güzeliyle uzaklaştırmak e, göreviyle görevliyiz. Yani en güzel nasıl bir kötülük engellenir? En güzel usul nedir? Onu, en güzeli bulmak ve onu yerine getirmek durumundayız. Dostlarımızla tartışıp, onların yanlışını düzeltmeye çalışırken kırıcı olmak, dost, o dostu bir düşman haline getirmek yerine tam tersi emrediliyor. Bir düşmanı, e, ondaki olumsuzluğu, kötülüğü ee, en güzel yolla def edin ki onun düşmanlığını dostluğa çevirin. Hem de güzel, sıcak bir dostluğa. Bu emrediliyor. Yoksa kapıları kapatmak, bir daha görüşmeyecek hale gelmek, birbirimize buzla, kinle, nefretle hücum etmek, onu düşman haline getirmek, emri bil maruf münker adabına, usulüne kesinlikle uymamak demektir. Tartışmadan, münakaşadan, Kırıcı sözlerden, hele tekfirden şiddetle kaçınmaya çalışmalıyız. Tebliğ'i bir boks maçına çevirmemeli ve onu hangi rauntta yeneceğimizi hesaba katmak yerine olgunluğumuzu kaybetmeden usulüne uygun davet ve tebliğ'i insanlara ulaştırmaya çalışmalıyız. Tabi bu noktada yapmamız gereken bazı usuller, kurallar söz konusudur. Ee, bir, bir defa, iki defa hakkı anlatıp ondan sonra ben nasıl olsa bu kimseye anlattım deyip e, samimiyeti aynen devam ettirmek İsrailoğullarının helak olduğu bir özellik olarak vurgulanır. E, o yüzden e, fırsat olduğu ve sözümüzün dinlenileceği, tesir ne düşündüğümüz her fırsatta, her zamanda e, onun yanlışını düzeltmeye çalışmak gerekir. Ama unutmayalım ki herhangi bir yanlışı düzelttiğimiz kimse, eğer imani problemler içindeyse, şirk veya küfür e, açısından ciddi manada etkilenmeleri söz konusuysa, onun e, namazı, tesettürü veya herhangi bir haramı e, e, konusunda e, ıslah etmeye çalışmamızın hiçbir anlamı olmayacaktır. Yani namaz kılmayan bir müşriği namaz kılan bir müşrik haline getirmenin bize de karşımızdaki insana da bir faydası yoktur. Yani evvela şirkten uzaklaştırmak, tevhidi bir imana yani Kur'an'ın niye, nasıl, niçin inanmamızı gerektirdiği hususlarına Aynı şekilde iman etmeyi e, öncelikle hedeflemeliyiz. E, onu yerine getirtmeden diğer e, emri bil maruhumuz pek bir anlam taşımayacaktır. Sonra bizim bir kişiyi namazlı veya tesettürlü haline getirdiğimiz bir durumda unutmayalım ki e, günde e, değil belki ayda bile bir kişiyi ıslah etmemiz çok zor. Bugüne kadar kaç kişinin hidayetine vesile olduk. Ama unutmayalım ki düzen bir günde televizyonlar vasıtasıyla, internet vasıtasıyla, okulları vasıtasıyla, devlet kurumları vasıtasıyla günde kaç kişinin imanını soyuyor, kaç kişinin tesettüründen onları uzaklaştırıyor, kaç kişiden hayayı, ahlakı, iffeti kaldırıyor kaç kişiyi cehennemlik hale getirmek için e, kurallar, kanunlar koyuyor. O yüzden bataklığı kurutmadan sivrisineklerle mücadele etmenin pek bir anlamı yoktur. Yani e, düzenin e, bu tür insanları İslam'dan uzaklaştırmasına karşı çıkmadığımız, hele hele düzeni destekleyecek şekilde bugünkü veya başka zamanki yönetimleri destekleyecek tarzda uygulamalar yaparsak emri mağruf nehyanil münkerin temel dinamiklerini yıkmış oluruz. Yani biz bir kişiyi hidayete yöneltirken binlerce kişinin hidayetten uzaklaşmasına katkıda bulunmuş, onların sapıtmasına biz de yardımcı olmuş oluruz. Evet, bu ölçüler içerisinde İnsanlara nasıl yaklaşacağız? Bir, az önce söylediğim gibi bir defa, iki defa anlatmakla olmaz. Tekrarın çok önemi vardır. Reklamların biraz etkili olmasının sebebi, ısrarla sık sık tekrar edilmesi, bir nevi bilinç altına yerleştirilmesi özelliğidir. Yani yasak savma cinsinden söylenip geçilmeyecek, tesirli olacak şekilde güzel bir... Usul ve üslupla onlar tekrar tekrar tebliğ edilecektir. Ama okuduğum hadiste olduğu gibi nefret ettirmek, bıktırmak, e, zamanı müsait değilken ısrarla bir şeyleri gündeme getirmek yerine e, tedrici bir usulle kolaylıktan zorla, zorlara doğru yavaş yavaş e, anlatmak gerekir. En son anlatacağımızı en başlarda anlatmak fayda yerine zarar verir. Bütün bildiklerimizi onun zihnine doldurmaya çalışmak fayda yerine kimi zaman zarar verir. Kişinin bir eşref saati vardır, bir de başka saati vardır. Eşref saatlerini hesaba katmalıyız. Bazı zaman dilimlerinden istifade etmeliyiz. Hasta olduğu zaman ona geçmiş olsun ziyaretiyle onun ahiretle ilgili hesapla ilgili, dünyaya bakışıyla ilgili nasihatler rahatlıkla verebiliriz. Veya bir yakını öldüğü zaman taziye ziyaretinde bulunup, yine hassas olan kalbine ahireti, oradaki hesabı ve onunla ilgili onun etkileneceği sözleri ne yapabiliriz, vurgulayabiliriz işte bayramlar, düğünler, eğlence zamanları, e, hatta doğum günü vesaire gibi onun için önemli olan zaman dilimlerini e, ona davet ve tebliğ açısından yararlanabilmeliyiz. Ama e, anlattığımız e, bütün bu e, hususları, karşı çıktığımız e, bütün masiyetleri, haramları tevhidi bir bilinçle bağlantılı olarak anlatmalıyız. Namazdan bahsediyorsak, Namazın niye eda edilmesi gerektiğini, bizi yaratan her türlü nimet veren bir Rabbimize şükretmemiz gerekmiyor mu? Bir çay ikram edene bile teşekkür ediyoruz da bunca nimetleri veren bir zata günde birkaç kez şükretme zorunda olup olmadığımızı, Allah'ı sevdiğimizin başka türlü nasıl ispat edileceğini, Haram-helal bilincini vurgulayarak e, herhangi bir e, iyiliği tavsiye edip kötülükten uzaklaştırmalıyız. Yani ya direkt olarak tevhidten bahsedeceğiz veya yanlışlarını gördüğümüzde o yanlışlara tevhidi bilinç içerisinde bakmasını sağlayıp e, e, Allah'a isyan kategorisinde e, o yanlışlara e, o şuurla karşı çıkmasını sağlamaya çalışacağız. Tevitten kopuk bir anlatım, tebliğ değildir, davet değildir, mümkün propaganda'dır. Yani biz insanlara öncelikle onların şirk gibi, nifak gibi, küfür gibi hastalıklarını engelleyeceğiz. Bir doktor düşünün, kanser hastasının ayağındaki tırnakların mantarını düzeltiyor, onunla uğraşıyor, kanserini bırakıyor. Böyle cildindeki bir rahatsızlıkla uğraşıyor. Böyle doktor olur mu? Veya böyle doktor görevini yapmış sayılır mı? Böyle bir doktor hastasına ihanet etmiş olmaz mı? İşte aynı durumda kanser gibi ondan daha beter olan şirk mikroplarını izale etmeden bizim onun ahlaki zaaflarıyla uğraşmamız çok mu? Çok yanlıştır. Evet. Tabi insan kazanma gayretini biz olanca e, fedakarlıklarımızla, bazen ikramlarımızla e, karşımızdakini ne yapacağız? Düzeltmeye, tedavi etmeye çalışacağız. E, e, o yüzden davetçinin maddi imkanları müsaitse e, karşısındaki insanın gönlünü kazanmak için e, ikram etmesi, e, bir şeyleri ona sunması, gerekirse ziyafet veya yemek veya bir çay ikramı gibi bir ikramı öne çıkartması gerekir. Eğer maddi durumu müsait değilse bile yine davet edilen kimseye yine ikramda bulunmamız gerekir. En güzel ikram aslında tatlı dildir, güler yüzdür. Hangi dili öğrenirseniz öğrenin, önce tatlı dili öğrenin deriz. O yüzden dilimiz tatlı olmazsa, konuştuğumuz dilin edebiyatını, sanatını az veya çok bilip uygulamaya çalışmazsak kaba yontulmamış bir dille tebliğ diye zannettiğimiz şey mümkün ki insanları daha dinden, davadan soğutabilecektir. Sözümüz odun gibi olmayacak, kalem gibi yontulmuş odun olacak. Odun cehennemde yanmaya müsait, ateşte yanmaya müsait olduğu halde odundan yontulmuş kalem insanı cehennemden, ateşten koruyan bir durum olur. Yani odunu da yontmamız gerektiği gibi özellikle dilimizi, e, anlatım tarzımızı terbiye edip yontmamız, e, güzelleştirmemiz insanları ee, gerçekten sevdiğimizi gösteren bir dil kullanmamız gerekir. Yani karşımızdakini sevmesek, onun cehenneme gitmesi bizim neyimize deriz? Yani biz onun ameline kızıyoruz, kendisine kızmıyoruz. Ameli değişmiş olsa, inancı değişmiş olsa, e, o insan bizim kardeşimiz olacak. Ama bunu hissettirebilmek gerekiyor. Kavga eder gibi, ona düşmanlık yapar gibi, e, onun cehennemlik olduğunu ilan eder gibi ifadeler, nefret ettiren, efendim insanları davadan soğutturan bir usuldür. Bundan şiddetle kaçınmalıyız. Yani yumuşak huylu, sabırlı, anlayışlı kimseler güzel daveti yapabilir. Kötülüğü güzel bir şekilde önleyebilir. Tabi bu yumuşaklığı gösterirken neticeyi ahirette bekler ve insana tatlı dilli, güler yüzlü davranırken misyoner gibi de olmayacağız. Misyoner bir yüzüne tokat vurulursa öteki yüzünü çevirmeyi bir ahlak kabul eden, her yolla davasını öne çıkartan, namusunu, şerefini özel önemsemeyen bir karakteri temsil eder. Biz Müslüman olarak onurumuzu, izzetimizi ayaklar altına almayacağız bizim davamıza, inancımıza veya bizim onurumuza e, halel getirecek bir söz, bir tavır olursa e, onun zulmünü engelleyeceğiz. Hem onurumuzu hem de davamızı, anlattığımız e, hakikatleri e, savunmuş olacağız. Onlara zulmedilmesine fırsat vermeyeceğiz. E, yani omurgasız e, ve e, izzetimizi önemsemeyen bir çizgi, İslami bir çizgi değildir. Bunu da ıı, vurgulamış olalım. Evet, tebliğ için her yolu deneyeceğiz. Meşru olan her yolu. Gerekirse kalemle, gerekirse dille, gerekirse ıı, ikramla, gerekirse ıı, bilgisayarla, internetle, gerekirse kasetlerle, ıı, CD'lerle veya işte çağın imkanı olan her türlü yöntemle meşru ölçüler içerisinde, meşru şekilde ne yaparız? Davet ve tebliğimizi ulaştırırız. Kime karşı yaparız? Herkese. Kim varsa karşımızda onlara. Özellikle kendilerine değer verilmemiş, önemsenmemiş, evlerine uğranmamış, gidilmemiş kenar mahallelerine mahallelere varoş denilen e, gariplerin, fakirlerin bulunduğu yerlere hatta çingenelere e, yüzüne bakılmayan önemsenmeyen, çöp toplayanlara daveti tebliği götürmek nebevi sünnete çok daha uygundur. Muhammed Aleyhisselam da diğer peygamberlerimiz de çoğunlukla e, fakirleri, garipleri, müstazafları davet konusunda öncelemişler. Ve ilk Müslüman olanlar çoğunlukla fakir fukara cinsinden, garip kuraba cinsinden olmuştur. Dolayısıyla biz ayakkabı boyatırken ayakkabıcıya, e, boyacıya, tıraş olurken berbere, ne bileyim e, terzide bir şey diktiriyorsak terziye, e, lokantada yemek yiyorsak lokantacıya, e, imkan nispetinde e, garsona vesaireye, dini davet, dini tebliğ edeceğiz. Bir otobüste yolculuk yapıyorsak, yanımızdaki yolcu arkadaşa, takside yolculuk yapıyorsak taksiciye, yani kim karşımıza çıktıysa onlara ama öncelikle yakın akrabalarımıza daveti götüreceğiz. Annemizi, babamızı eğer cennet yoluna doğru meyl etmemişler veya Öyle meylettiklerini zannetseler bile çok ciddi yanlışları varsa önce onları uyarmamız gerekir. Hangimiz babamızın, annemizin cehenneme gitmesinden razı olur? Eğer razı olursak biz de ona layık bir kimse oluruz. Çocuklarımıza, eşlerimize kim İslam'ı evvela ulaştıracak? Yani onlar bize emanet edilmiş şahsiyetler. Dolayısıyla onların sorumluluğu da bizden. Ayeti hatırlayalım. Ey iman edenler, kendinizi ve ehlinizi, ailenizi, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten koruyun. Dolayısıyla onların korunması da bize emanet edilmiş hususlardır. Birkaç ayet-i kerime ışığında, davetin usulünü gündeme getireyim. Bir Fussilet suresinde ifade edildiği gibi, her şeyden önce Allah'a davet edeceğiz. Kendi derneğimize, cemaatimize, grubumuza, teşkilatımıza, kendi mezhebimize, meşrebimize değil, kendi hocamıza vesaireye değil, insanları Allah'a davet edeceğiz. Grupçuluk yapmayacağız. Allah'a gelsin, iman etsin de isterse başka cemaatin üyesi olsun. Biz önceliğimizi, tekrar edeyim, kendi anlayışımıza en, en doğru olduğunu kabul etsek bile önceliği oraya vermeyeceğiz. Öncelik Allah'a davet etmekte olacak. Allah'a davet ederken hal dilimizle de davet edeceğiz. İnsanlar güzel sözler duydular artık. Söz yalama oldu, pek fazla fayda etmiyor. Ee, öyleyse halimizle de davet edeceğiz. Beden dilini kullanacağız. Hareketimizle, amellerimizle, e, Kur'an'ı yaşayan, e, canlı Kur'an gibi olan tavırlarımızla insanları davet edeceğiz. Ahlakı güzel olmayan, yaşayışı güzel olmayan kimse, ne kadar tatlı dille insanları davet ederse etsin, e, pek etkili olmayacaktır, e, tesiri olmayacaktır. Onun için e, salih amel, beden dili, ahlak güzelliği, e, dille az bir şey anlatsak bile Allah'ın da yardımıyla büyük etkisi olur. Yine Fusilet Suresi'ndeki ayete göre ben Müslümanlardanım diyeceğiz. Kendimizi başka gruba, başka bir şeye nispet etmeyeceğiz. Falan adına geliyorum, filan grup adına, filan cemaat adına değil ben Müslümanlardanım. Mezhebimizi, meşrebimizi, cemaatimizi koyalım bir kenara ve insanlara bir Müslüman olarak muhatap olalım. İslam'ı temsil etmeye, Müslümanları temsil etmeye çalışalım. Hayırlı ve faydalı şeyler konuşmak gerekiyor. Allah'a Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa ya hayır konuşsun, ya sussun denilir. Aksi gerekmediği müddetçe sevindirici sözler, müjdeleyici sözler söylemek gerekir. Olumlu tarafından ele alalım. Şunu yaparsan şöyle güzel olur diyelim ama bunu yaparsan işte şöyle cehennemlik olursun sözünü mecbur olursak söyleyelim. Mecbur olmadan kişilere daha olumlu ifadelerle yönelelim. Muhatabın seviyesine ve psikolojik durumuna uygun sözler söylemek lazım. Anlayamayacağı seviyesinin çok üstünde hitap etmek e, fayda yerine e, mümkün ki e, olumsuz etkiler uyandırabilir. Düşmanı yakın bir dosta dönüştürecek güzel bir tavır bahsettim. Hikmet sahibi olmak, hikmetli sözlerle Rabbin yoluna çağırmak. E, hikmet kaybettiğimiz bir mal maalesef. Onu özellikle davette e, faydalı bir şekilde kullanmaya çalışacağız. Güzel öğütlerle, nasihatlerle, bazen misallerle, örneklerle e, davet edeceğiz. E, usul ve üslup konusunda dikkat edilecek hususlardan bir tanesi e, alternatifi ortaya koymak. Alternatifini bulamadıysak... E, gündemleştiremeyecek e, olduktan sonra bir şeye karşı çıkmak çok zordur. Söz gelimi e, vatandaşa dedik ki caminin imamları e, tevhidi bilince sahip değil. Sen bırak e, camiye gitmeye gitmeyi desek e, alternatif olarak e, uygun bir alternatif sunamadığımız durumda e, vatandaş camiye gitmeyi bırakacak kahveye gidecek yani hayır mı işledik şimdi? Cuma namazı konusunda bir bilinç oluşsun diye vatandaşa bazı şeyler söyledik sonra Cuma'yı da terk edecek. Yani bir şeyin alternatifini sunmak gerekiyor. Şunu yapma, şuraya gitme diyorsak, şuraya git diyebileceğimiz bir alternatif husus olması gerekir. Dini iyi bildiğimiz kadar dili de konuştuğumuz dili de iyi bilmemiz icap eder. Çünkü insana dille etki ederiz. Din amaçtır, dil de araçtır. Ama güzel olan amaca, güzel olan araçla gidilir. O yüzden dil zevkimiz de insanları ikna edecek, güzel nasihatler edecek şekilde dil zevkimiz de olmalı ki insanları etkileyebilelim. Evet, ben bir kısım hususları aktarmaya çalıştım. İnşallah hepimiz bildiğimiz doğruları önce dost doğru bir şekilde kendimiz yaşarız. Bildiğimiz doğruları, yaşadığımız doğruları başkasına da güzel bir usul ve üslupla onların da yaşayacağı, inanacağı şekilde anlatır, vurgularız. Her iki durumda hem kendimizi hem de başkalarını kurtarmaya çalıştığımız durumda inşallah hepimiz böyle yapmış olsak Şikayet edeceğimiz ortamlar çoğunlukla bizim vasıtamızla düzelecektir. Yani karanlıktan şikayet edeceğine bir mumda sen yak denir. Dolayısıyla şikayetten ziyade bizim kendi görevimizi yerine getirmemiz önemlidir. Müjdeler olsun kendisi Kur'an'ın hakikatlerini, Peygamber'in uyguladığı gibi, onun sünnetine riayet ederek hayatta uygulayıp yaşayanlara ve bu güzel e, inanç ve yaşayışı başkalarına da e, e, ulaştırıp onları da e, ateşten kurtarmaya çalışanlara. Ela inne ahsen el kelam ve eblan nizam kelamullahil melikil azizil allam kemakalallahü tevarike ve teala fil kelam. Bize kuryal Kur'an, fes temi olah, ganset olah, lakin turhamun. Awwiz bilahe min Şeytanı Raja, Bismillahi R-Rahman R-Rahim. i̇slam